Buna rağmen Ertesi gün başka bir adam olmuştu sanki. Kendisini gören bir gün önce bakirenin o olduğunu sanırdı. E gelinin ise halinden tavrından hiçbir şey anlaşılmıyordu. En açık gözleri bile diyecek söz bulamıyorlar. Genç kadın yanlarından geçtiği sırada düşünceli düşünceli ona bakıyorlardı. Sheldon hiçbir şey gizlediği yoktu. Emma'ya karıcığım diyor, onunla senle benle konuşuyor, herkese onu soruyor, her yanda onu arıyordu. Çoğu zaman onu alıp bahçeye götürüyordu. O zaman uzaktan ağaçların arasında Şarl'ın kolunu Emma'nın beline doladığı, ona yaslanmış olarak yürümeye devam ettiği bir yandan da başıyla... Genç kadının göğsündeki işlemeli yakayı buruşturduğu görülüyordu. Düğünden iki gün sonra karı koca gittiler. Hastaları yüzünden şal, daha fazla evinden uzak kalamıyordu çünkü. Rua baba onları kendi arabasıyla Basonville'e kadar gelerek uğurladı. Orada kızını son bir kez öptü, arabadan indi dönüş yolunu tuttu. Yüz adım kadar gittikten sonra durdu. Arabanın tekerlekleri tozlar içinde döne döne uzaklaştığını görünce derin derin içini çekti. Sonra kendi düğününü eski zamanlardaki halini karısının ilk gebeliğini anımsadı. Kızı babasının evinden alıp atının terkisine yerleştirerek karlar içinde yol alırken o da çok sevinçliydi. Çünkü Noel yortusu sıralarıydı o zaman. Kırlar, tarlalar bembeyazdı. Karısı bir koluyla onu kavramıştı. Diğer kolunda da sepeti asılıydı. Rüzgar kadının... ...koğu işi altından başlığının... ...uzun dantellerini uçuruyor. Danteller bazen ağzının üzerine gelip yapışıyor. Rua Baba da başını çevirdiği zaman... Omuzunun üzerinden onun pembeleşmiş yüzünü görüyordu. Genç kadın altından sessiz sessiz gülümsüyordu. Parmaklarını ısıtmak için elini zaman zaman kocasının göğsüne sokuyordu. Ne kadar geçmişte kalmış şeylerdi bütün bunlar. Yaşasaydı oğulları şimdi 30 yaşında olacaktı. Bunun üzerine dönüp arkasına baktı. Yolda hiçbir şey görmedi. Boş bir ev gibi terk edilmiş hissetti kendini. Sonra içtiği şaraplardan uyuşmuş beyninde tatlı anılar kara düşüncelere karıştığından bir ara şöyle kiliseden yana doğru gitmeye niyetlendi ama orada göreceği manzarayla daha da kederlenmekten korktuğu için doğruca evine döndü. Karı koca saat 6'ya doğru tosta ulaştılar. Konu komşu doktorlarının yeni karısını görmek için pencerelere üşüştüler. Yaşlı hizmetçi kadın kendini hanımına tanıttı. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Akşam yemeği henüz hazır değil kusura bakmayın. Yemek hazır oluncaya kadar isterseniz evi şöyle bir dolaşın dedi. Evin tuğladan yapılmış ön cephesi sokan daha doğrusu yolun hizasındaydı. Kapının arkasında dar yakalı bir palto, gemler, dizginler, deriden bir kara kasket asılıydı. Yerde bir köşede hala kuru çamurla kaplı bir çift tozluk duruyordu. Sağda yemek ve oturma odası vardı. Üst yanı solmuş çiçeklerden yapılmış çelenklerle süslü Kanarya sarısı duvar kağıdı, iyi gerilmemiş bezinin üzerinde baştan başa titriyordu. Pencerelere kıyıları kırmızı şeritli beyaz bezden perdeler asılmıştı. Ocağın dar pervazı üzerinde de oval fanuslu gümüş kaplama iki şamdanın arasında üzerinde Doktor Hipokrat'ın portresinin olduğu bir saat bulunuyordu. Koridorun diğer yanında Charles'ın muayene odası vardı. 6 adım kadar genişlikte küçük bir odaydı burası. İçinde bir masa, üç iskemle ile bir de koltuk bulunmaktaydı. Çam tahtasından yapılmış bir kitaplığın alt rafını tıp bilimleri sözlüğünün ciltleri hemen hemen baştan başa doldurmuştu. Ciltlerin sayfaları eksik değildi. Ama satıla satıla birkaç el değiştirdikleri için kapakları oldukça yıpranmıştı. Muayene sırasında mutfakta kavrulan salça kokuları duvardan içeriye sızıyor, buna karşılık da muayene odasından hastaların öksürdükleri, dertlerini anlattıkları mutfaktan duyulabiliyordu. Sonra kapısı doğrudan doğruya ahırın bulunduğu avluya açılan büyük harap bir oda geliyordu. İçinde bir de fırın vardı. Burası şimdi odunluk, kiler ve ambar olarak kullanılıyordu. İçi hurda demir, boş fıçı, eskiyip kullanılamaz hale gelmiş tarım araçları ve ne işe yaradıkları bilinmeyen daha bir sürü tozlu eşyayla doluydu. Geniş değil de Uzunca olan bahçenin iki yanında kerpiçten iki duvar vardı. Bu duvarların üzerine yerleştirilmiş tahta kafesleri kenarda dikili kayısı ağaçlarının dalları dolanmıştı. Bahçe ta dipteki dikenli çite kadar uzanıyor, çitte burasını tarlalardan ayırıyordu. Ortada tuğladan bir taban üzerinde mavimsi taştan yapılmış bir güneş saati vardı. Birbirine bakışık çizilmiş cılız yaban gülleriyle süslü dört tarhın ortasındaki dörtgen biçimli başka bir tarha bazı yararlı bitkiler dikilmişti. Ta dipteki bodur çamların altında elindeki dua kitabını okuyan bir papaz heykeli görülmekteydi. Emma odalara çıktı. Birincisi döşeli değildi. Karı kocanın odası olan ikincisinde, Kırmızı kumaş döşeli bir yataklığın içinde akaju bir karyola vardı. Komidin üzerine süs olsun diye deniz kabuklarından yapılmış bir kutu konulmuştu. Pencerenin yanındaki küçük yazı masasının üzerinde ise bir sürahide beyaz saten kurdelelerle sarılmış bir portakal çiçeği demeti duruyordu. Bir gelin demetiydi bu, ötekinin demeti yani. Emma Demet'e baktı, Şal ne olduğuna anladı. Demet'i alıp sandık odasına götürdü. Eşyasını odaya yerleştirirken bir koltuğa oturan Emma da şimdi bir karton kutuda bulunan kendi gelin Demet'ini düşünüyor. İçinden ben ölürsem bunu ne yaparlar acaba diyordu. İlk günler, günler evinde ne tür tür şeyler yerlerini düşündü.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 Yeni fenerler takılıp deri çamurlukları değiştirilince araba bayağı eli yüzü düzgün bir hale aldı. Şarl mutluydu. Dünyada hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Baş başa yenen bir yemek, akşam yolda yapılan bir gezinti, em bir pencere mandalına asılı hasır şapkasını görmek Şarl'ın o günedek insana zevk verebileceklerini düşünemediği daha bir sürü şey şimdi mutluluğun sürekli olmasını sağlıyordu. Sabahları karısıyla bir yastıkta yan yana yatarken, güneş ışığının emmanı yanaklarındaki sarışın incecik ayva tüylerinin arasından süzülüşünü seyrediyordu. Yanakları da gece başlığının düğmeli şeritleriyle yarı örtülü haldeydi. Yakından baktığı hele uyanırken genç kadın göz kapaklarını birbiri ardına birkaç kez kırpıştırdığı zaman Emma'nın gözleri irileşmiş gibi geliyordu ona. Gölgede siyah, gün ışığında koyu mavi olan bu gözlerde sanki birbiri üstüne renk katmanları vardı. Dipte daha koyu duran bu katmanlar yüzeye doğru daha açık bir hal alıyordu. Charles'ın gözleri bu derinliklere dalıp gidiyor, o zaman kendisini başında mendil, geceliğinin üst kısmı aralık olduğu halde omuzlarına kadar bu gözlerin içinde küçücük görüyordu, derken kalkıyordu. Emma da o giderken arkasından bakmak için pencerenin önüne geçiyordu. Sırtında iğreti gibi duran sabahlığıyla iki sardunya saksısının arasında, ...dirseklerini pencerenin... ...kenarına koyarak duruyordu. Şarl sokakta... ...ayağına binek taşına dayayarak... ...mahmuzlarını tokalıyordu. Emma ise... ...yukarıda onunla konuşmaya devam ediyor... ...bir yandan ağzıyla... ...ya bir çiçek... ...ya bir yeşillik parçası kopararak... ...ona doğru üflüyordu. Bu minicik parça uçuyor... ...bir ara duruyor... ...kuş gibi havada yarım halkalar çiziyor... Yere düşmeden önce de kapının önünde kımıldamadan duran yaşlı, kırkı sırağın üstün körü taranmış şiyelesine takılıyordu. Charles atabinince karısına bir öpücük gönderiyor, Emma bir işaretle karşılık veriyor, sonra pencereyi kapatıyor. Charles de yola çıkıyordu. Sonra Şarl tozlu bir şerit gibi uzayıp giden ana yoldan Ağaçların dallarını eğip çardak gibi örttükleri çukurlu yollardan, buğdayların dizlerine kadar ulaştığı patikalardan ilerliyordu. Omuzlarında güneş, ciğerlerinde sabahın temiz havası vardı. Gönlü gecenin mutluluklarıyla dolu, zihni sakin, bedeni doygundu. Bir şölenden sonra yedikleri nefis yemeklerin tadını, Hala damaklarında duyan insanlar gibi o da mutluluğun tadını çıkara çıkara gidiyordu.